Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve bihi nesta'in Fetvalardan Geçen hafta kaldığımız yerden Devam etmeden önce Geçen hafta iki mesele Görüştüydük Neydi o? İnsanların aklının alamadığı Ve sahih olmasına rağmen inkar etmeye kalkıştıkları bazı hadisler var. Bunlardan ikisi geçen hafta gündem olduydu O ikisini bugün inşallah açıklamaya çalışacağız. Birincisi neydi? Deve idrarını içmek. Şimdi biz bu meseleyi hadis-i şerifte gördüydük. O hadise geleceğiz inşallah. Ona gelmeden önce deve idrarıyla tedavi bu hadis-i şerifte geçiyor. Biz bunu biliyoruz. Bizim e, Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bize belirtmiş olduğu hüküm neydi? Fe la yurbike la yu'minuna hatta fi yuslimu Rabbine yemin olsun ki insanlar kendi aralarında tartışmaları esasında seni hakem tayin edecekler. Seni hakim tayin ettikten sonra vermiş olduğun hükümde de içlerinde de bir sıkıntı duymayacaklar. Mutlak olarak teslim olacaklar. Bu olmadan iman etmezler. Fe <gülüyor> la onlar inanmış olmazlar hatta yuhakkimuke fima şicra ta ki insanlar kendi aralarında tartıştığı hususlarda seni hakem tayin edecekler. Tüm melajidu fi enfusim haracan daha sonra içlerinde de bir sıkıntı duymayacaklar mimma Verdiğin hükümden özel limo tam bir teslimiyette teslim olacaklar. Ve yine bu nisa 65'li ahzab 36'da da ne buyuruyor Rabbimiz o amakanele müminin ve la müminetin, ıdaqda ve Rasulü emran, en yiku ne lehumul khiyaratun min Mümin erkek ve kadınlar için Allah ve Rasulü bir konuda hüküm verdiyse o konuda onların seçene hakkı yoktur. Mümin erkek ve kadınların seçene hakkı yoktur. Ya olur mu öyle şey demek, akılma uymuyor demek, hangi zamanda yaşıyoruz demek, böyle şeyler olur mu demek, bu olsa olsa uydurmadır demeye çalışarak inkar etmeye çalışmak. Bunlar Müslümana yakışmaz. Müminin seçene hakkı yoktur. Ha, geçen hafta dediğimiz gibi kısır aklımız almıyorsa bizde düşen nedir anlayamadığımız hadislerde biz o hadis-i şerifleri anlamaya mecbur tutmamız gerekiyor kendimizi mutlaka burada anlaşılması gereken önemli anlam var ben anlayamıyorum yani sen hadisi kusur bulacağına kendi aklında kusur bul ki yani herkesin aklı farklı farklıdır herkes aynı seviyede de düşünemez birisinin aklı yatarken birisinin aklı kavrayamayabilir ha, o zaman Hadisi karalamaya hakkın yok. Hazreti, e, İmam Şafii ne diyor? Ecmâ'l ulema alâ ennehum men istebâneteluhu sünnetün nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem lem yekun liyeda'ahâ liqavli ahedimin ennâs Alimler ittifak etmiştir. Neye ittifak etmiştir? Birine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti açığa çıktıysa herhangi bir insanın sözünden dolayı onu terk etmesi yakışmaz. Hiçbir şekilde terk edemez. Birilerinin sözünden dolayı ne yapamaz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini terk edemez. Ve sünneti aklımıza, heva ve hevesimize uydurmamız caiz değildir. Biz hadisi anlamayabiliriz. Akıllar hastalandığından dolayı, farklı ortamlarda yaşadığımızdan dolayı veya hadisteki hikmeti anlayamayabiliriz. O zaman bundan dolayı da hadisi aklımıza uydurmaya çalışmak, heva ve hevesimize, arzumuza uydurmaya çalışmamız caiz değildir. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, deminki dersimizde de söylediğimiz gibi, bize hem dünyada faydalı olanı belirtmiş, hem de ahirette faydalı olanı belirtmiş. Ki bu deve ile tedavide, insanlardaki olan o hastalığın tedavisi içindi. Yani yine oradaki insanların faydası için söylediğiydi وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنُّ فَنْتَوُ Resul size ne verdiyse onu alın, neyi yasakladıysa ondan sakının. Neydi bu? Heşer 7. ayet kermem. kerime. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arzusundan konuşmaz. Onun konuştukları her birisi nedir? Kendisine vahiy edilen bir vahiydir. Necim suresi 3 ile 4. ayet kermeler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize, zahirde gözüken hastalıkların şifasında söylemiş manevi hastalıkların şifasını da söylemiştir çünkü Resul Allah'ın vahyiyle konuşuyor çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem risaletten önce tıp da bilmezdi yazı da bilmezdi bir şey bilmezdi ama bugün ne var tıbbın nebevi diye bir ilim oluşmuş peygamberin Tıbbi müdahalesiyle ilgili eserler var. Bu da nereden? Ali sallatü vesselam'ın hadislerinden alınmış. Rabbimize ne buyuruyor? Ankebut suresi. Ankebut 48 49. Vamma kuntetetlu Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bundan önce sen hiçbir kitap okuyamıyordun. Ve la yeminik elinle yazı da yazamıyordun. İzenler tebel Zaten öyle olmuş olsaydı batıl yoluna girmiş insanlar şüpheye düşerdi şüpheye düşürürlerdi insanlarda. da belu hayatun bu senin söylediklerin apaçık ayetlerdir fi sudurillezine utul ilm kendilerine ilim verilmiş olanların göğsüne yer eden apaçık nedir delillerdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı hastalıklardan dolayı devenin idrarını ve devenin sütünü içmeyi tavsiye etmiştir. Şimdi evvela o hadis-i bir okuyalım ki Bukhari'de geçtiydi. Biz bununla ilgili kavaed fit Tekfir kitabında, tekfir kuralları ile ilgili kitapta aleyhissalatü vesselamın e, onları öldürdüğünü, onların gözünü çıkartması veya mil sürmesi ikisi de var ben o bin Hacil baktım daha sonra. İki ifade de kullanılıyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın bunlara bunu niye verdiği, öğreniler vardı. Şimdi hadisi bir okuyalım. Ee, önceden dersi olmayanlar da duymuş olur. Kadime rahdum min urayne ve ukl. Urayne ve ukl kabilesinden bir topluluk geldi. Ali, Ali Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam, Peygamber Efendimiz'in üzerine. Medine'nin havası onlara ağır geldi. Feşekev zelke ile Nebi Sallallahu Aleyhi ve sellem, Bunlar bu durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlattılar. لو خرجتم الى ابل صدقتي فشربتم من ابوالها والبانها siz zekat için verilen develerin yanına gitseniz de onun idrarlarından ve onların sütlerinden içseydiniz ya ve bunlar gittiler ve sıhhat buldular. Ama Ahmedu ile rü'at çobanlara göneldiler. Fakateluhum çobanları öldürdüler. Vestâkul ibile ve develeri de ne yaptılar? Önlerine katıp götürdüler. Ve hârabullâh ve Resûle. Allah ve Resulüne savaş açtılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların peşine adamlar gönderdi. fa fâhidhû yakalandılar. kata eydihum ve arculum. Onların ellerini ve ayaklarını çaprazlama kesti. Vesemel e'yünahum onların gözüne mil çekti. yani demiri kızartıp e, onların gözlerine sürdü çünkü onlar çobana da aynı çobanlara da aynısını yaptılardı. Velkaum onları çöl sıcağına attı hatta matu ölünceye kadar öyle durdular. Başka bir ayetlerde onlar su istediler. Su bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara vermedi. O şekilde öldüler. Başka rivayet, Nesai'de geçen rivayet de. Kadime'erabu min Ureine ila Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimize neden? bir takım bedeviler geldi. Fesemo Müslüman oldular bunlar. Feccete'ul Medine. Medine'nin havası onlara ağır geldi. Hatta sfarrat elwanuhum, renkleri sarardı. Ve azmat butunuhum, onların karınları şişti. İbnü'l-Kayyim el-Cevziyye bu hadisi e, zikrettikten sonra Diyor ki bu hastalık diyor <gülüyor> İstiska hastalığıdır İstiska hastalığı Bugünün Türkçe karşılığı Siroz dedikleri ödem dedikleri Karın şişmesi Bu genelde içki içenlerde çok olur Karınlar çok farklı bir şekilde şişer onların Görmüşsünüzdür Almanya'da da Çok var böyle insanlar Bu ne oluyor Karnı devamlı şişiyor Bedenlerinin gücü kayboluyor Bunların bir tek şifası işte deve idrarı içmeleri ve deve sütünü içmeleridir. Ve bunu uzun uza diye İbn-i Kaymr Cevziye Zadül Maat kitabında anlatıyor. Diyor ki onların işte bu hadisi zikrediyor. Zikrederken şu ifadeleri kullanıyor. Fe avmat butununa onlar diyorlar ki ya Resulullah bizim karınlarımız şişti, verte heşet dauna organlarımız gevşedi, yani güçsüz kaldık ve hadisin devamında zikrediyor. "Ve lem makantil edviye'tul muhtac ileha fi ilacih hiye'l edviye'tul jalibe'ti leti fiha itlaqul mu'tedil." Mu'tedil bir <gülüyor> çözüm olan ancak yani o vücudunun onlardaki o şişkinliğin çözülmesi ancak onda olur. O deve idrarında ve sütünde olur. İkisini bir karıştırarak tedavisini de İbn Kayyim Cevziye eee Zadul anlatıyor. Bir de e, İbn Sina da e, Kanun e, kitabında bunu anlatıyor. Ve idrarun bihasb elhaje tevad el fi İşte bu ihtiyaca göre bunu kullanmak ve karnın gevşemesi için bir çözülmeye ihtiyacı ancak o devenin idrarı ve sütünde olur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu onun için onlara telkin etmiştir. Demiştir ki siz gidin bunları için. Ve la yeltefütü ila İbn-i Sina'nın El Kanun kitabında şu ifade geçiyor. Şu sözü söyleyene iltifat edilmez. Min enne tabi'aten leben. Sütün tabiatı muvaddetün li ilâcil istisgâ, istisgâ ilacına, şey isiska hastalığına, işte siroz, ödem denilen hastalığa e, zıt gelir denmez. ve'lem enne lebenen nûk, işte dişi devenin sütü ve yine aynen idrarı da, devâun naf'u'n limâ fî minel celâ bil rifqin ve ma fî min Onda bir özellik vardır. Ondaki o özellikle beraber karında yumuşama sağlar. Karn oluşan o sertlik yumuşar. ve'enne hezel lebenen Şiddetli dişi devenin sütü son derece faydalıdır. Falu an insanın akama عليه بدل الماء والطعام bir insan su ve yemek yerine kullansa şufiye bhi onunla şifa bulur. Vaka cür bezal kifikal min defeu ile biladil ara. Bu bir toplumda bunun tedavisi görülmüştü. Fakatı darure zaret onları sevketti devin idrarını ve sütünü içmeye. Defeu <gülüyor> bununla e, fayda buldular en ve en faydalı abval deve idrarlarının en faydalısı Beytul Cemel Arabi bedevi devin idrarıdır Dur ve en en kaliteli olan da odur diye İbn Sina El-Kanun kitabında da bunu yazmış. Ve devamında İbn Kemal ceziye diyor ki eee ve fil kıssati Bu Buhari'de geçen bu hadisindeki bu kıssada delil vardır. Neye? Aletteva tedavi ve tatbup. Yani tedavi olmaya ve tıbbi müdahaleye delil vardır ve eti yenilenlerin idrarının temiz olduğuna için haftanın hani orada temiz pisdir meselesi geçirdiğim fena tedavi bil muharramat çünkü haramlarla tedavi Gayrucaizin caiz değildir. Vallahi umarım mekbur bir âdîm bilisam. O insanlar yeni Müslüman olmakla beraber emr olunmadı bir gazli ifa ediyim. Yani Aleyhissalatullah onlara demedi ki siz o deve idrarını içtikten sonra ağzınızı yıkayın. O ama asabetü fiya buhum min abwaliha sala namaz kılacağınız zaman devenin idrarından dolayı üzerlerinize sıçrarsa dökülürse onları da yıkayın diye bir şey demedi. Vatehirul beyan la yucuz an waqt anında açıklamayı geciktirmek caiz değildir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir olay varsa orada da açıklamak gerekiyorsa mutlaka açıklamıştır. Başka zaman söylerim, başka anını ararım. Şöyle evine gidersem misafirliğe o zaman söylerim gibi bizim gibi geciktirme yapmamıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü onun tebliğci olma özelliğini bu yakışmaz ve hiçbir zaman da böyle bir şey yapmamıştır. Ve tehir bu tüm Müslümanlar için de geçerlidir. Ve tehirul beyan la yujza an waqtul ihtiyaç anında açıklamayı geciktirmek caiz değildir. Birinin bir hatasını gördün. Onu uygun bir dille illaki o zaman söyleyeceksin. Çünkü Allah belki sana o fırsatı vermeyecek bir daha. Belki onu unutacaksın. Belki o adamla bir daha karşılaşamayacaksın. Onun için mutlaka açıklama gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu onlara söylememiştir. Yani söyleseydi anlardık ki o zaman bu deve idrarı necasettir. Ama demedi ki siz bunu içtikten sonra ağzınızı yıkayın veyahut da üzerinize ee, dökülürse bundan dolayı elbiselerinizi yıkayın diye bir şey dememiştir diyor. Ee, İbn-i Kamcivzi Eczadul Mahd bunu bu şekilde açıklamıştır. <gülüyor> i̇bn Haceril Askalani'nin bir açıklaması var. Yine bu e, konuda fetvayı veren alimler diyor ki e, deve etinin e, yenmesi helal olduğu gibi onun idrarı da diyor necaset değildir ve dolayısıyla eti yenilenlerin idrarı da Yine aynı şekilde necaset değildir. Ama içilmesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tedavi amaçlı söylediği o devenin idrardır. Özet olarak de idrarı tahirdir, temizdir, devadır ve faydalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arusundan konuşmaz. Onun konuştuğu hepsi nedir? Bir vahidir. Vahin ötesinde arusuyla konuşmaz. Bir bu mesele vardı. Bir de hani... Devenin, şey Deve diyorum Hazreti Musa Aleyhisselam'ın e, melekül mevtlen, Melekül ile karşı karşıya gelmesi e, hadisi. Bu da bu hayrıda geçer bu hadis-i şerif. Şimdi bunu da inşallah okuyalım. Ondan sonra vaktimiz olsa ötekinlere geçeriz veya sadece bunlarla da iktifa ederiz. Evet. Şimdi o hadis-i şerif neydi? <gülüyor> hadisi okuyalım bir. Ursi ile melekül mevti ila Musa. Melekül Maut ölüm meleği bu arada da söyleyelim. Hani e, Azrail diye halk arasında bilinen deyim ne hadiste vardır ne de e, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ifade vardır. Daha sonra insanlar nereden bulduysa böyle bir Azrail kökünü, kelimesini onu kullanıyorlar ama Kur'an'da geçen ifadesi Melekül Mevt'tir. Türkçesi ölüm meleği. Ölüm meleği Musa Aleyhisselam'ın yanına gönderiliyor. Felem macahu sakka. Onun yanına geldiği zaman ee, Musa Aleyhisselam ona vuruyor. Faraca ile رَبِّهِ Rabbine geri dönüyor bu ölüm meleği. فَقَالَ ile اِلَى عَبْدٍ لَا Ölüm istemeyen bir adamın yanına göndermişsin. Ey Rabbi diye, Rabbim diye. melekül <gülüyor> Mevd Allah-u allah Teala bu ifadeyi kullanıyor. allah Teala ona tekrar gözünü veriyor. Yani Musa Aleyhisselam vuruyor gözüne gözü çıkıyor. allah Teala o meleğe tekrar gözünü veriyor. فَقَالَ <gülüyor> اَرْجِعُ dedi ki dön sen fequllehu onade yadh'u yadu ala matn ath-thawr inni ukuzun sırtına koysun felev bi kullima ghattat bihi yaduhu bi kulli sha'ratin elin ne kadar kıla dediyse o kadar yıl ömür vereyim ona diye git ona söyle diyor Ey Rabbi, Musa Aleyhisselam de diyor ki ey Rabbim bundan sonra ne olacak? Yani tamam diyelim ki o kadar ömür verdin sen bana. Onun sonu mu ne? Sonu ne? dedi ki, Bundan sonrası ölümdür. Ya Rabbi ben şimdi istiyorum, yani o kadar yaşamak istemiyorum. Nasıl olsa ölümse. Çünkü her peygamber ne yapmıştır? Görevini yerine getirdikten sonra Rabbi ile kavuşmayı arzulamış. Yani ölümü temenni etmiştir. Allah'a yaklaşmak istemiştir veselallahu en yedfenehu min al-ard al-muqaddase tiram yatam bi hajrin Allahu teala'dan ancak ard al-muqaddase denilen işte mescid Aksa'nın o taraflarda defnedilmeyi istedi ama ramyatan bi hajrin bir taş atacak kadar uzak mesafesinde Çünkü ne vardı Yahudilere ve Hristiyanlara Rasulullah ne yapıyor lanet okuyor vefatı anında Yahudilere ve Hristiyanlara, peygamberlerin kabirlerini Yahudiler ve Allah olsun çünkü onlar peygamberlerin mescitlerini kabirlere çevirdiler. Musa Aleyhisselam da bunu istemediği için yani eğer o Mescid Aksa'nın orada olsa insanlar gelir orayı bir ibadethaneye çevirirler. Bayram haline çevirirler. Mescid'e çevirirler. İbadet işte bu zamanda da oluyor birçok caminin yanında türbeler var. İnsanlar or camiden daha çok o kabirdeki insan için oralara geliyorlar. Ki bunlar nedir? İslam'da olmayan şeylerdir. Musa Aleyhisselam'da bu arzusundan dolayı mescid Aksa'dan bir taş atıp uzağına ne kadar uzağa gidiyorsa o taş ben de o o kadar uzak mesafede Mescid Aksan'dan uzak mesafede defnedilmek isterim diyor. Ee, ve yine devam ediyor. Levkuntu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Levkuntu araytukum Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şimdi ben Mescid Aksan orada olsam Ardın Mukaddes'te olsam ben size Musa Aleyhisselam kabrini gösterirdim. İlaca'nın bir tarik yol üzerinde Endel Kefi bil Ahmer kırmızı e, kum tepesinin olduğu bir yerde e, Hazreti Musa'nın kabrini ben size gösterirdim diyor kim? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Şimdi bizim buradan Hayretimize giden veyahut da insanların burada anlamakta zorlandığı mesele nedir? nasıl olur da Musa aleyhisselam ölüm meleğine vurur ve bir de ne, elini koy ne kadar istersen o kadar sana ömür vereyim sözü <gülüyor> ayetine ters düşme meselesi değil mi? onların ecelleri geldiği zaman ne bir an öne ne bir anda ileri alınır buyuruyor allah Teala bu hadiste ayeti baktığın zaman birbirine ters gibi Şimdi bunları baştan açıklayalım. Birincisi ölüm meleği Musa Aleyhisselam'ın yanına geldiği zaman Musa Aleyhisselam'ın yanına bir insan halinde gelmiştir. Bir insan şeklinde geliyor. Ee, allah Teala onu imtihan etmek için gönderiyor. İmtihan etmek için gönderiyor. Tanımıyor. Yabancı bir insan aniden girdiğinden dolayı ne yapıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şey Hazreti Musa Aleyhisselam ona vuruyor gözünü çıkartıyor ee, bu imtihanlar tüm peygamberlerde geçmiştir ve bu gibi imtihanların hepsi Kur'an-ı Kerim'de vardır bakın misal ne gibi allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a demedi mi ki ey İbrahim oğlunu kes değil mi ey İbrahim oğlunu kes dedi Üçüncü rüyayı da gördükten sonra İbrahim Aleyhisselam oğlunu kesmek istedi. İmtihanı kazandın. Gas <gülüyor> ruya. Rüyayı tasdik ettin. İnneke zalikene izil muhsinin. Biz muhsin olanları mükafatlandırırız. Ofedeynahu bi'zıhni azim ona büyük bir koç biz gönderdik. allah Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'a oğlunu kes deyince ya yani böyle bir insan diyebilir mi ki? Böyle bir saçmalık olur mu? Bir insan oğlunu keser mi? Ama bu Kur'an'da var. Ha ona ne yapıyorsun işte Kur'an'ı inkar etsen herkes diyecek ki sana sen kafirsin ama hadisi inkar edince bugün hadis herkes her türlü laf söylüyor yani e, diyorlar ki işte mevzu uydurma hadisler var tabi ki uydurma hadisler var bizim bahsettiğimiz sahih hadisler aklımıza ters düşse bile biz ona inanacağız anlamaya çalışacağız biz onu hemen inkara kalkışmayacağız çünkü senin benim nefsim o hadi, e, sen yüce değil Hadis hepimizden daha yüce çünkü o Rasulullah sözü çünkü o Allah'ın bir ifadesi vahidir yani <gülüyor> yani dediğimiz gibi bu Kur'an'da var e, Safat suresi yüz dört yüz beşte Ona deyna enya İbrahim katsadakta rüya O fedeyna bizim hani ağzıym Ona deyna enya İbrahim biz seslendik ey İbrahim katsadakta rüya sen rüyayı tasdik ettin dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam oğlunu kesmedim Başka ne var? Çünkü burada şu da var. Şunu da söyleyelim. Musa Aleyhisselam'ı Allahu Teala Musa Aleyhisselam'ın yanına Allahu Teala ölüm meleğini ruhunu almak için gönderseydi ne Musa Aleyhisselam'ın ona vurmaya kudreti yeterdi ne de ölümü ileri alınırdı. Şimdi baktığında hadisin zahirine ölümü ileri alınmış gibi oluyor. Sanki ee, Musa Aleyhisselam ona vurdu vurmasaydı onun canını alacaktı ondan dolayı o da kaçtı gitti gibi bir şey değil yani çünkü niye? eğer allah Teala ölüm meleğini gerçekten Musa Aleyhisselam'ın ruhunu kabzetmek için göndermiş olsaydı hemen ruhu kabzedilirdi niye? çünkü allah Teala ne buyuruyor? اِنَّمَا أَمُرُنَا لِشَيْنِ اِذَا أَرَضْنَا وَاَنَّ قُولَ لُكُونَ biz bir şey için emrettiğimiz zaman, olmasını istediğimiz zaman ona ol deriz, hemen olur, bitti. Kıyametin kopuşu da öyle yani. Bir Musa'lsam canı ne? Bütün insanlığın ve bütün kainatın yerle bir olması Allah Teala'nın kününe bağlı. Ol demesiyle bitiyor. Ondan sonra başka. He bir de burada ne var? Musa'lsam onun gözünü çıkartma meselesi. Bu aslında bizim şeriatta da var. Nasıl? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şöyle buyuruyor. Men it fi dâri kavmin bi gayri iznin fe fekâ aynuhu ve la kısas. Bir insan birinin evine izinsiz girerse o da onun gözünü çıkartmış olsa, vurunca gözünü çıkartmış olsa o adama diyet de gerekmez, kısas da gerekmez. Çünkü evin bir hürmeti var, evin bir saygınlılığı var. Yani bugün hani devletler yapıyor ya eve aniden baskın yapıyorlar, yapamazlar. Yani İslam devleti bunu yapmıyor. Ne kadar adam suçlu dahi olsa işte biz bunu zina üzere yakalayalım. Bu adam zina ediyordur diye baskın yapamaz. Evine ne bileyim gizli kameralar koyamaz. Bunlar nedir? Çünkü evin kendine ait bir hürmeti vardır. Bir saygınlığı vardır. Tabii ölçüsüz olunca devletler her türlü kutsalığı ayak altına almışlardır. İnsanın mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün şöyle diyor kadınlar ve erkekler topluluğunu topladım. Onlara diyor ki sizden biriniz hanımın yanına gidip Allah'ın gizlemesiyle gizlenerek bir, bir örtünün altında hanımıyla birleşmesi oluyor mu? Evet diyor oluyor. Ama sizden biriniz hanımıyla birleştikten sonra e, gidip bunu insanlara anlatıyor mu? Ben böyle hanımımla birleştim, böyle hanımımla birleştim diye anlatıyor mu? Ses çıkartmıyorlar. Kadınlar toplumuna soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Siz kocalarınızla birleştikten sonra bu olayı gidip başkalarına anlatıyor musunuz? Yine ses çıkmıyor. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, görmek için boyunu uzatmaya çalışan bir tane e, genç kız diyor ki vallahi ya Rasulullah kadınlar da anlatıyor erkekler de anlatıyor diyor ondan sonra peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki dikkat edin diyor sizden böyle bir şey yapan sokağın ortasında bir şeytan erkeğin bir şeytan kadınla birleşmesi ve ondan sonra onu da orada bırakıp gitmesi gibidir sokağın ortasında herkes görürken bir şeytanın şeytan erkeğin bir şeytan kadınla birleşip ondan sonra o kadını orada bırakıp gitmesi gibidir diyor. Evin dediğimiz gibi bir mahrem ortam vardır. Her şey konuşulmaz. Her ortam anlatılmaz. Eve baskın yapılmaz. Ne kadar bir samimi bile olsan allah Teala ne buyuruyor? Bırakın yabancıları çocuklar bile. ya lezeyna amunu liyese ezinkum lezeyne meleket eymanikum. Ey iman edenler. Sizin yanınızda bulunan hizmetçileriniz, Walladīn yanınızda bulunup akıl bali olmayan daha çocuklarınız, daha akıl bali olmadan öğreteceksin neyi? Felafemarat. Sizin yanıza gireceği zaman 3 kere izin alsınlar. Yani üç zamanda. Minkabli salatil fajr. Sabah namazından önceki anda odanıza girerken tıklayacak, tıklayarak girecek elbiselerinizi öğle vaktine doğru çıkartma zamanlarınızda ve yatsın namazından sonra yatacağın zaman yatmadan önce elbiseni değişen ve o halinde seni görmesin diye ne olacak çocuklar girerken izin alacak girebilir miyim anneciğim babacığım diye kapını tıklayacak yani bırakın yabancıları dışarıdan olanları kendi evinde senin çocuğun bile senin yanına girerken izin alacak. Bu da İslam'ın adabıdır. Yani böyle rastgele birinin yanına girip e, kapısına böyle pat diye ayak vurup girmek ve hatta kapıları kırmak. Şimdi öyle yapıyorlar ya kapıları kırmalar bilmem neler bunlar göğe bir iş yapıyorlar. Birilerini suç üzerine yakalıyorlar. Bunlar İslam'da olmayan şeylerdir. Evet. Çünkü adam uygun olur, uygun olmaz. Ve ne olursa olsun. ya. Yani. Adam her haliyle hazır bile olsa sen giremezsin öyle. İşte Musa Aleyhisselam yaptığı bu olay hadis-i şerifte de var. Ne diyor? Men ittala'a fi dâri kavmin bighayri iznin. Bir insan, bir insanın evine ittala'a kelimesinin iki anlamı var. Bakarsa anlamına da geliyor. Men ittala'a kim bakarsa. Başka anlamı da girerse. Girip oradaki durumu gözetirse. Adama haber vermeden fefakayneği. O da onun iki aynı gö Onun gözünü çıkartmış olsa, onun gözünü çıkartmış olsa feladiyet veya kısas. Onu yapan adama diyet ödenmez, kısas da yoktur. Sen onun gözünü çıkarttı, sen de gözün çıkacak diye kısas ödenmez. Başka mesela hani derlerse ki bu e, Musa Aleyhisselam'ın ölüm meleği ile olan kısası akla yatmıyor diyenler varsa İbrahim Aleyhisselam'ın bir başka kısası da var Kur'an-ı Kerim'de. İbrahim aleyhisselam yanına melekler insan şeklinde geldiğinde e, İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Hemen buzağı kesti değil mi? Hemen buzağı kesti onlara ikram etmek için. Ya nasıl olur bir ulul azim peygamber e, o gelen insanları melek olmadığını anlayacak. Şey e, nasıl anlamayacak yani melek olduğunu nasıl anlamayacak diye bir şey diyemezsin. allah Teala imtihan için gönderiyor anlamadı işte. Gitti hemen. E, buzağı e, kesti ve kızarttı getirdi ve ondan sonra dedi ki biz yemiyoruz <gülüyor> biz Lut aleyhisselamın kavmine gönderildik yani o toplumu helak etmek için geldik e, onun öncesinde senin yanına uğradık diye söylüyorlar <gülüyor> evet onları müjdeleme ve Lut kavminin helak edilme haberini de vermek için bir de başka ne var Lut Aleyhisselam'ın yanına melekler geliyor. Melekler geldiği zaman Lut Aleyhisselam'ın kavminde ne vardı? Lutelik vardı. Erkek erkeğe bir birleşme hastalığı vardı. Lut Aleyhisselam'ın yanına güzel şekilde insanlar olarak geldi o melekler. Geldiği zaman Lut aleyhisselam kızardı bozardı benim misafirlerimi siz böyle bir şey yapmayın. İşte benim kızlarım var bu halkın kızları var. Niye gelip de böyle beni rezil ediyorsunuz misafirlerim yanında diye halkına böyle bir konuştuydu. Tepki gösterdiydi. Lut aleyhisselam da o zaman anlamadı onların melek olarak geldiklerini melek olduklarını. Ondan sonra Meryem annemiz onun yanına melek geldiğinde sen hamile olacaksın diye sana Allah çocuk verecek diye söylediğinde Meryem annemiz ne dedi sen takvalı bir insan isen ben senden senin şerrinden Allah'a sığınırım sen bana yanaşma yani zannetti ki o insan şeklinde gelince o benimle ilişkiye girecek benimle cima edecek öyle bir şey zannediyor bak Meryem annemiz tanımıyor onu bunda nerede Allahu Teala Kur'an'da anlatıyor bunu da değil mi bu da Kur'an'da vardır Ondan sonra Davut Aleyhisselam'ın yanına iki tane insan şeklinde iki melek geliyor. Davalarını onlara anlatıyorlar. Davalarını anlattıktan sonra onların asıl gayesi neydi? Biz bu davalarımızı anlatalım. Davut Aleyhisselam'ın iki insan hakkında vermiş olduğu fetvada hükümde yanlış karar verdiğini onlar Davut Aleyhisselam'a hissettirmek için geldilerdi onlar. Ondan sonra tabi Musa, şey, Davut Aleyhisselam hata yaptığını anlıyor. Ondan sonra tevbe ediyor. Ondan sonra Cibril, meşhur Cibril hadisi. Cibril hadisini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına geliyor. Cibril insan şeklinde sorular soruyor, sorular soruyor, cevap veriyor, cevap veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ta ki Cibril çıkıncaya kadar onun Cibril olduğunu anlamıyor. Onu insan zannediyor çıktığı zaman anlıyor ki diyor ki bu Cibril'di etekum yuallimukum demek size dininizi öğretmeye geldiydi bu. Ee, hatta bir hadiste Peygamber Efendimiz ki ma etani fi suretin katto illa araftuhu. Bana geldiği her şekilde ben Cibrili tanıyordum. Gayre Bu gelişinde tanıyamadım ama bundan önceki geldiği e, şekillerin her birisinde ben bunu tanıdıydım diyor. Yani bunlar olabilir. Allahu Teala peygamberine melek gönderir. İnsan şeklinde gönderir. Peygamber anlamaz. Yani bunun anlamayabilir. Bunun misalleri vardır. Bunun misalleri işte saydığımız gibi Kur'an'da geçen ve demin söylemiş olduğumuz meşhur Cibril hadisinde de bunlar vardır. Evet. Bi kamet el haddi al-racul allazi za'amete el mer'atu anha min ghayri iqrar <gülüyor> el racul wa la ikamet beyinetin buradan itibaren yine başka e, onunla ilgili başka meselelerden anlatır feleî cüz'en yu'maru melkul meut biqabz ruhi. Kable. Ha bir de şu var, şunu da söyleyelim. Her peygamber cennetteki yerini görmeden Allah ondan ruhunu kabz etmez. Dolayısıyla Allahu Teala e, Musa Aleyhisselam'ın da cennette yerini göstermeden onun ruhunu almak için ee, melekül mevti ölüm meleğini göndermez ve göndermemiştir de. Ve onları da muhayyer de kılmıştır. Onları ölüm öncesinde muhayyer kılmıştır peygamberleri. Yani peygamberlerin dışında da bu böyle bir şey yoktur. Ee, evet bu konuda da söyleyeceğimiz bu mesele vardır. Öteki fetvalara da başlamayalım galiba. Gelecek haftadan itibaren kitaptan kaldığımız yerden devam ederiz. Ve ahiru da'vanen elhamdülillah Rabbül alemin. Amin. Sağolun